Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden herkese merhaba. Merhaba. Merhaba duyduğunuz gibi üçüncü bir ses var. Bugün konuğumuz var. Ne mutlu bize değil mi? Evet. Konuklu programlar çok keyifli oluyor. Ee, evet. Bugünkü konuğumuz e, Necdet Almaç. Öncelikle hoş geldiniz. Kendisi Akbank Bilgi Teknolojileri Güvenlik ve Risk Yönetimi Yöneticisi. İşiniz de bu uzunluk kadar zor zannedersen. <gülüyor> evet. E, bankamız bünyesinde e, bilgi teknolojileri e